Bismillah, elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Soru soruldu. İslam hukukunda satış için kar haddi belirlenmiş midir? Kıymetli kardeşim, dinimiz satışlar için belli bir kar e, tayin etmemiştir. Bunun için bir sınır tayin etmemiştir. Yani serbest piyasada arz ve talep durumuna göre fiyatlandırma yapılabilir. Ancak Fahiş olmamak, aldatmamak ve zarara da girmemek şartıyla e, maldan uygun bir bedel istenmesi caizdir. Şu unutulmamalıdır ki Müslüman hiçbir zaman aldatıcı olmamalıdır ve Müslümanlar üzerinden fahiş kazanç elde etmemelidir. İnsanların geçim şartlarını düşünmeli, makul yani kabul edilebilir kar marjı ile mallarını satmalıdır. Müslüman açgözlü değildir. Müslüman hiçbir kimseye haksızlık etmediği gibi güvenilir bir insan olmalıdır. Çünkü böyle bir kazanç elde ederse ve bunun farkına da varırsa diğer Müslüman kardeşi, onun hakkındaki yargıları, kafasındaki hoşgörü düşünceleri elbette kalmayacaktır. Ancak makul seviyede kazanç elde ederse ve bunu İnsanlara hissettirirse bu kazancı bu şekilde yaptığına dair Müslümanların hoş, hoşunu, hoşuna giden bir davranış yapmış olur. Onların güvenini kazanır. Ancak fahiş fiyatta satan birisi Müslümanların güvenini kaybedecek ve bir dahaki ticaretinde, alışverişinde ona güvenin azalmasına neden olacaktır. O halde bir Müslüman ne olursa olsun diğer ticaret ehli gibi olmaz. Fahiş kazançlardan uzak durur, makul yani insanlarca makul karşılanabilecek kar, kar marjını hedefler. İşte böyle bir had belirlenmiştir. Normalde kar haddi belli değildir. Ancak bu vicdani bir haddir, imani bir haddir. Yani kar marjında böyle bir had söz konusudur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.